İkinci risale olan ikinci kısım, Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde, şairi İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım, Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden, dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahîm. Şehr-ü Ramazan'e lezî unzile fîhîl-Qur'ân. Huden linnâsî ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün emvan nimeti o sofrada min haythu la yahtesip bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazan unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan ezeliğinin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavır ubudiyet ubudiyetkarana göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte Ramazan-ı Mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in'â medeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi, Cenab-ı Hadsiz enva nimetinin nimetini nev ibeşere beşere, zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki, o esbaptan hatsız derecede, o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, Hakiki açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde, o kuru ekmek, bir mü'minin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna, kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerif'te, o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan Şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte oruç, hayatı istimaiy-i insaniyeye baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar Mayıset ciyetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muabenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar eliyim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette, insaniyetteki hem cinsine şefkat ise, şükrü hakikînin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyf-i hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abddir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu, nefsin tehzib ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Nepsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hatsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, la yemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal şefkatle terbiye eden Hâlık'ını unutur, hem netici hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere, zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaa bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır eğer gaflet kalbini bozmamış ise Altıncı nükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı Kur'an-ı Hakîm'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakîm'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakîm madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı Hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekrüşürbün terk'iyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabatı ilahiyeyi güya geldiği anın nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o mescid Ekber'in kuşelerinde o Kur'an'ı o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, شهر Ramadan ramadanellezî unzile fîhil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat-ı uzmanın sair efratları, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi i mukaddes'te, nefs-i süfliinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyet-i nurani'den çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum o alem-i İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. 7. nükte Ramazan'ın siyamı, dünyada Ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazanı şerifte sevabı amal bire bindir. Kur'an hakiminin nasıl hadisiyle her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyveyi cennet getirir. Ramazanı şerifte her bir harfin on değil, bin ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyla-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi otuz bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir ve neşvünemay amal için bahardaki mahı Nisandır. Saltanat-ı rububiyyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hava perestane girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut hutt ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla Uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek salmı ile Samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leylâi Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i adır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülûs-ı Humayun namı ile veyahut başka bir şaşaalı cilveli saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 28 bin alemin padişah-ı o 28 bin aleme bakan, teveccüh eden fermanı âlişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerifte imzal eylemiş. Elbette o Ramazan Mahsus bir bayramı ilahi ve bir meşheri rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela Gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi, sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç ile ona tatil eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Sekizinci nükte Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıpkı ben bir hım yedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyf yaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak Adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helalete terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydâ eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptelâ olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat Sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sayri cihazatı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanları ile eder. nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder, ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli belayet, tekmül için riayzete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesaire cihazat, o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ı Şerif'te mü'minler, Derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak, ve aczini göstermekle, ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Nefis, Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane, kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zafını, fakrını gösterir, abdolduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenabı Hak nefse demiş ki Ben neyim sen nesin nefis demiş ben benim sen sensin azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş yine demiş ene ene ente ente hangi nevi azabı vermiş enaniyetten vazgeçmemiş sonra açlık ile azap vermiş yani aç bırakmış yine sormuş men ene ve ma ente nefis demiş Anta Rabbir Rahim wa ana abdukal ajiz yani sen benim rabb Rahimimsin ben senin aciz bir abdinim Allahumme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin salaten takunu leke ridaen wa li hakkihi adaen bi adad thawab qiraati hurufil Quran fi sehr Ramazan wa ala alihi wa sahbihi ve sellim Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun V salamun ala al-Mursalin, walhamdulillahi Rabbi alamin amin. İtizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan kâtip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tasih edebilirler.